Merhabalar ben Kerem Doğan Ben Didem Gürzap 94.9 Açık Radyo'dayız Kamusla güreşiyoruz Yeni bir kelimemiz var evet. Geçen haftalarda Bağlantılı hafta, Evet bağlantılıydı değil mi? Öğretmen muallim Hocadan sonra Yine hoca Yine hoca imama geçtik bu evet. sefer <gülüyor> Dedik ki hoca bizde Hem öğretmene hem de din görevlisine de verilen isim daha da geniş bir manası var hatta. O yüzden biz öğretmen programlarında hocadan bahsetmekle birlikte bu programda da tanımını vereceğiz ama önce sosyal hem sosyal medya e, hesaplarımız var. Evet, yine Rafiye Dura Akman... sevgili arkadaşımız, teşekkür e, edelim kendisine. Okul hocası o. Hı -hı. E, evet, destekçimiz bu programın. E, Kamuslu Gürsel ile aynı adlı Instagram, Twitter ve Gmail adreslerimiz de mevcut. Twitter'dan özellikle paylaşımlar yapıyoruz. Resimler, fotoğraflar bağlantılarınızla açığız. Evet. Biraz bakalım çağrışımla bizde ne uyandırıyor? Ee, Efendim? E, sen Din, hocam, dini uyandırıyor. Hocayı bir açıkla isterse. Hocayı bir açıklayayım. Geçen programlarda söyledik ama tabii her programı dinlemek mümkün değil. Farsça'dan geliyor. Hace öğretmek usta uzman ...anlamından hocaya dönüşmüş bizde. Hevace diye de okunuyor ama Farsça'da biraz o gibi okunduğundan... Hı hı. E, ...şeyi böyle, kökeni böyle tekrarlamış evet. olalım. Çağrışımlar aslında imamla ilgili günlük hayatımızda e, hayli rastladığımız e, kelimeler... Zengin. E, zengin e, neler var mesela, imam kıyafetleri var mesela o aklıma geldi benim... İşte cübbeydi, takkeydi. Hı, doğru. E, hatta kökenlerine de baksın. Kostümlü e, kostüm, meslek. Evet, kostümleri var. <gülüyor> Arapça cübbadan geliyor. Külahlı entari demekmiş efendim. E, ha, cübbe. Cübbe, evet. Takkeyse e, kenarsız başlık yine Arapçadan geliyor. Arapçada e, takiya, korunma, sakınma anlamında taşıyor. Hatta takiye de... E, ...o bağlamda hani düşünülebilir... Hmm. E, ...kıyafetler geldi aklıma... E, ...sonra yine bu... E, şiirlikte ...özellikle Anadolu Alevi Bektaşiliğinde... E, ...12 imam kültü var... ...12 imam inancı var... E, ...dolayısıyla duaz imamlar var... E, ...ona da bakacağız... Evet, ...duaz da zaten 12... Evet. ...anlamına e, geliyor... ...duaz dehin kısaltılması... Evet. ...Farsça 12 demek de i̇şte cemlerde alivi aynen de 12 imamların adlarını geçerek bir nevi dua okunuyor. okunuyor. İmamın abdest suyu diye bir şey vardır. Belirsin. Evet, Bulan bulanık su, Olunca içine, evet ya şey da çay, hani çok açıksa. Hmm, evet hiçbir şeye ee, benzemeyen. Evet. Evet. <gülüyor> İmam bayıldı yemeğimiz var. Evet, onun hikayesi de var işte imam çok beğenmiş falan çok tahmin edilmesi bir şey. Ya böyle bir şey zaten Muhtemelen hani. Öyle bir şeydir. Benim de bir de tabii biz sadece imam sözcüğünü düşünmedik hatta sözlüğümüzü din bilgisi benden biraz daha zengin olan Keremciğim eee <gülüyor> ayşe etti. Evet. Ekledi, e, hocanın yanında hafız, müezzin, müftü, vaiz sözcüklerini de ele Tabii. alacağız aslında. E, bu durumda e, müezzin deyince mesela hemen güzel ses de akla geliyor. Hatta hmm. ben sık sık düşünüyorum yani küçük camilerin ayrı ayrı bir vaizi, bir müezzini, bir imamı olamayıp sadece tek imam olunca bir çok güzel ezan okuyan bir de böyle Allah bunu nasıl çıkarttılar minareye <gülüyor> dediğimiz <gülüyor> hocalar oluyor ya. O güzel ses olayı evet bayağı önemli bir şey. Evet doğru diyorsun. Okuyan üfleyen hocalar var bir de. E tabi. Evet. Bunlar da meşhur ama bunlar pek hoca değil de imam gibi değil de Değil tabi evet. i̇şte ama hoca başlığı altında evet, ee, Üfürükçü hocalar meşhur <gülüyor> ya Evet öyle anlatıyorlar işte şu hastalık oldu hocaya götürdük falan benim bir kadınım vardı o böyle anlatırdı ya niye doktora götürmediniz işte o hoca çok iyi dediler falan <gülüyor> <gülüyor> Nefesi kuvvetliymiş efendim bir evet. nefesi kuvvetli imamlar vardı yani meşhur imamlar var diyelim daha doğrusu işte sütçü imam var aslında Kurtuluş Savaşı'nda hmm. hani öncülük etmiş hakikaten de sütçülük mesleğiyle e, işte hayatını idame ettiriyormuş bir yandan e, öncü e, bir insan. Sen bunu söyleyince hemen aklıma şey geldi aslında Tarık Buğra'nın Küçük Ağa romanı hı hı. hatta onun dizisi de yapılmıştı sonra onda da öyle İstanbullu hoca denen bir hoca imam geliyor ee, yani adım adım aslında önce onu kabul etmiyorlar sonra Kurtuluş Savaşı'nda etkin bir rol alıyor falan hemen hı hı. aklıma geldi buyurun devam i̇mam ediniz İmam Çağdaş var bu da çok aklımıza geliyor Antep'e gidenler özellikle mutlaka uğramadan dönmedikleri tattı yenilen mekanlardan işte evet. hepimizin gündeminde olan İmam Hatip Lise Ortaokulları hikayesi var evet. milliyetim sisteminde. Orada Biraz... hep konuşulan benim de aklımı meşgul eden bir şey şimdi İmam Hatip Okulları'nda kızlar da okuyor Hı -hı. ama kızlar imam olamıyor değil mi? Evet. Onlar ne oluyor? Evet. Din görevlisi, ne bileyim, <gülüyor> diyanet işlerinde evet. çalışan görevli olarak mı devam ediyorlar? O kadar görevliye ihtiyaç yoktur herhalde. <gülüyor> ee, evet, bir de böyle mukabele denilen e, hanımların bir araya gelip dua okudukları toplantılar falan oluyor. İşte <gülüyor> onlara giden bazı hoca hanımlar oluyorlar. Ee, aslında ben sanattaki bazı e, dikkat ettiğim şeyleri de bu çağrışımlarda paylaşabiliriz diye düşündüm. <gülüyor> Efendim, e, şimdi bir kere direkt ismi... Di imam olan bir film var Türk filmi. E, itirazım var bizim hoca. E, işte Ofla hocanın şifresi gibi ha. bir takım imamı merkeze koymuş filmler var. E, ben bunlardan e, bunların dışında ya da bunlara ek olarak e, izlediğim ve çok beğendiğim Kelebekler e, filminde ve Ahlat Ağacı'ndaki hoca tiplemeleri bayağı üzerinde konuşulacak e, sıra dışı. E, dini de alıştığımız hoca tipini de biraz sorgulayan imamlar e, bayağı düşündürücü takva takva evet ben, bayağı oldu izleyelim gerçi orada bir imamın daha çok hani içsel dünyasıyla ilgili sorgulamaları e, anlatılıyordu filmde o hmm. da etkileyici bir filmdi Şeyde de Erkan öyle Can anıyordu hatta Kimha Erkan Can Hı -hı. doğru e, Kelebeklerle Ahlat Ağacında da öyle hatta Ahlat Ağacında bir baş kahraman Selim değil mi? Onunla iki imamın bir yürüyerek böyle hı hı. köyü kat ederek dinle ilgili biri çok klasik şeyleri savunur aslında. Hani kitap işte yedinci yüzyılda neyse hala öyle gibi anlatır. Biraz yeni düzenin savunucusu gibidir. Hiçbir şey değişmesin der ama kendisi motosikletini değiştirir falan. Sonra daha yeni mezun olmuş ama tarih üzerinden biraz dini ...sorgulayan ama diğer hocanın ha bir tersleyip susturmaya çalıştığı, biraz daha modern hoca diyebileceğimiz ikinci hoca var. Bir de tabii neredeyse ateizm sınırlarında duran ve bu imamlık işini sorgulayan asıl kahraman var... Evet, onların da hatta konuşma ayrıntılarını gelir sevgili arkadaşım Hale yollamıştı, sağ olsun. E, çok güzel sahneler, izlemeyenlere tavsiye ederiz. Evet, filme. biraz sözlüklere bakalım istersen. Bakalım Kerem. E, nişan yanda e, baktım, imam Arapça yine, önde duran Önder, e, namazda öncülük eden kişi. Arapça ama gitti vardı önden gitti anlamları taşıyor. Hmm. E, nişan yanda bu var bende. Evet. ...sende İsmet Zeki Eyvolda... ...bende hafızla vaiz var... Tamam. Ee, ...İsmet Zeki Eyvolda ...diğer sözcüklere yer vermemiş... ...hafız Arapçadan geliyor... ...hıfz, saklama, aha. koruma, tutma... ...bulundurma anlamından... Aha. ...hafız sözcüğü üretilmiş... ...yani saklayan, tutan, bar barındıran... ...bulunduran neyi... ...aslında anlam genişlemesiyle... ...Kuran'ı belleğinle yerleştirip... ...tutan, aha, ya, saklayan aha. kişi... ...ezbere malum... ...Kuran'ı bilen ve evet, okuyanlara hafız deniyor... Vahiz Arapçadan gelmiş bir sözcük gene. Ee, bu da e, va vaız. Ondan da vaız sözcüğü türemiş tabii. Öğüt konuşmadan gelmiş. Ee, öğütçü e, özellikle camilerde din konularında eğitici sözler söyleyen bu tür konuşmalar yapan kişilere vaiz deniyor. Ee, İsmet Sekeyi Bolu da bu var. Tedreke'ye bakayım o zaman. Evet. Ee, yine Arapça isim imam. Cemaate namaz kıldıran kimse birinci anlamı. Yine Müslümanlıkta mezhep kuran kimse imam. E, Hazreti Muhammed'den sonra onun vekilliği görevini üzerine alan halifelere verilen unvan e, aynı zamanda. Hı hı. E, bazı küçük İslam devletlerinde devlet başkanı imam. E, en önde bulunan önder anlamları da var. İmam kayı diye bir şey var bilirsin tabut. Tabut. Ah, evet. Ee, i̇mam nikahı var işte İslam dini kurallarına göre kıyılan dini evet. nikah tabii ki. İmam evi diye bir şey var. Ee, i̇mam kad evet kadınlara özgü ceza evi. Ah. Ee, bulmacalarda sık sık <gülüyor> yine geçer. Ee, ben bilmiyorum. Bunlar var. Sen de ben de tekrar edecek olacaksın. Evet mi? ben de diğer sözcüklere baktım. Aslında hafız aynı İsmet Zeki okuduğumuz anlamıyla yani hıfz korumaktan Kur'an'ı ezbere okuyan kişi ama aynı zamanda hafızın e, aptal, ahmak, bön anlamları da var. Ee, keza anlamadan ezberleyen e, kişiye de e, deniyor Zaten hafızlamak diye bir fiil var Müezzin gene aynı Ezan okuyan kişiye verilen isim İsmet Zeki Eyüboğlu'ndaki e, anlamıyla Ya da Osmanlıca sözcükte de birazdan vereceğim e, Ezandan e, geliyor e, Müftü il ve ilçelerde Müslümanların din işlerine bakan görevli ...vaiz, cami, mescit ve bunun gibi yerlerde Kur'an'dan, hadis kitaplarından örnek getirerek dini öğütler veren kimse. Hmm. Şimdi bu e, anlam ve köklerden bahsediyorken Ferit Devellioğlu'nun Osmanlıca sözlüğünü de atlamayalım. Hmm. E, orada e, hafıza hakiki ya da hafıza mutlak diye bir tamlama var. Allah anlamında. Hmm. E, i̇mam, Arapça... Dediğin gibi eğimme kökünden geliyor. Namazda kendisine uyulan, önde bulunan anlamından türeyerek artık mesleğinde adı olmuş. Ee, İmam-ı Azam e, en büyük imam anlamına geliyor. Dört büyük imamdan biri olan e, işte Ebu Bin Hanifel, Sabit'in, evet... evet e, ...diğer adı ya da lakabı... Hı hı. Ee, ...İmam Eyn e, zaten iki, an, iki imam anlamına geliyor... ...sondaki Eyn eki... E, ...sonuçta bu dört e, imamı ikili olarak andığımız zaman... ...İmam Eyn deniyor onlara... Hı. ...Müftü, e, Müfti diye de geçiyor... E, ...o da Arapça fetvadan geliyor... Fetva veren kökünden sonra vilayet ve kazalarda dinleşlerine bakan kişi olarak çıkmış. Müessiz zaten açıklamıştık ezan okuyan anlamında. Böyle. Evet o zaman bir şarkıları verelim. Verelim. Erol Parlaktan Doğazimam. 94.9 Açık Radyo'dayız. Erol Parlak'tan Doğazi İmam'ı dinledik. Doğazi dediğimiz gibi e, Doğazi dehin kısaltılması 12 anlamına geliyor. İşte Cemler'de söylenen 12 imamları anan adı geçen e, bir nevi dua. Argo sözüne bakayım dedim. Baktım da. <gülüyor> İmamın kayına bindirmek diye bir şey var. İmam kayından bahsetmiştik. Ha, Öldürmek cem. birisinin ölmesine yol açmak ha, anlamına geliyor. Ha, evet. İmam suyu var efendim. Rakı. ...Mortocu diye bir şey var. Bu da papaz ve imam hmm. anlamını taşıyor. İtalyanca Morto ölümden geliyor. Tabii aslında burada sözünü keseyim ama... ...yani direkt ölümle de bağlantılı bir iş. Çünkü ait olduğun hmm. dine bağlı olarak... ...farklı bir talepte bulunmamışsan... ...öldüğün zaman devreye giren birincil kişi, kişi oluyor evet. yani. Evet. E, Levent Türek vardı sende Evet Lümpen Sözlü sık kullandığımız sözlüklerden Sel yayınlarından o da hafız ile ilgili bir e, açıklamada bulunmuş Bir seslenme ünlemi Karşıdaki kişiyle konuşmaya samimiyet katmak için kullanılır Her zaman olduğu gibi bir de örnek cümle vermiş Vay hafız ne yaptın Aldın mı sigortadan parayı Yok hafızım dükkanı benim yaktığımı anladılar Bir de ceza yedik iyi mi ya Evet hafızda evet. sık kullanılırdı. Artık duymuyorum evet. pek ama. Hafız evet <gülüyor> ee... daha az. az Çünkü biraz 80'ler gibi oldu bu lümpen sözü. Öyle, Artık binler. E, doğru, evet. yani... evet, doğru diyorsun. Simgeler sözü yine Esat Korkmaz'dan sık kaynaklarımızdan, sık yararlandığımız kaynaklardan. İmam Hüseyin Aşı diye bir şey var. Alevilik Bektaşilik'te simgesel anlamda aşure. Hıhı. Ee, i̇mam zaman diye bir şey var yine alevilik bektaşilikte simgesel anlamda e, e, belli bir sürenin değil bütün zamanların imamı anlamında e, e, imam Muhammed Mehdi 12. imam Muhammed Mehdi anlamı taşıyor imamı zaman zaman. Hmm. Y yeni bir kaynak var işte aslında ge geçen senelerde faydalanmıştık Oxford İslam Sözlüğü hmm. ayrıntı yayınlarından hmm. imam başlığı altında biraz e, duracağız şimdi, üzerine. Şimdi yeri geldi Geniş. birlikte gitmiştik ayrıntı yayınlarını hatta sen almıştın evet. şimdi yeri geldi. <gülüyor> yeri geldi. Bir, bir kez kullanmıştık ama hmm. e, imam başlığı altında bakalım biraz Oxford İslam sözlüğünü ayrıntı yayınlarından dediğim gibi. ...önde duran tüm manevi ve dünyevi girişimlerde Müslüman topluluk için bir model. E, bu unvan Sünni Müslüman devletin siyasi lideri için halife e, sözcüğüyle değişimli olarak kullanılabiliyor. Hı, halife yerine mi yani? Evet. Hı. Hı. İmam terimi işte fıkhi eserlerde camilerdeki cemaate e, namaz kıldıran kişi aynı zamanda belirtiyor... E, tarihsel olarak bakıldığı zaman e, Müslüman yöneticiler başkentlerdeki ana camilerde cuma hizmetlerini resmi olarak yönetme, yönetme görevi için imam tayin etmişler. Hmm. Evet, e, Sünni Müslümanlar imam ünvanını Ebu Hanife ve Şafi gibi mezhep kurucuları kabul edilen önemli e, fakihler için kullanırlar. Hmm. İşte Hanbeli işte Malik ana mezheplerdeki e, kuruculara imam ünvanı veriliyor. Aslında imam denince baya dinle ilgili pek çok teriminde devreye girdiği böyle geniş bir sözcükler yerpazesi çıkıyor sanki. Evet evet yani imamın anlam olarak da farklı farklı işte hem işte Şiiliğin kollarında Caferilikte, Anadolu Alevi Bektaşiliğinde işte 12 imam kültünde işte önde duran işte lider anlamıyla Hı -hı. çok anlamlı aslında bizim varmak istediğimiz yerlerle de ilintili. Devam edeyim. Şii İslam'da imam Allah tarafından Hazreti Muhammed'in halifesi tayin ediliyor ve beşeri faaliyetin tüm alanlarında bağlayıcı kararlar alabilme kabiliyetiyle yanılmaz kabul ediliyor. Bu önemli yani Şii İslam'da önemli imam. Hı hı. İsna aşeriyeci Şiilik'te 12. ve son imamın kayboluşundan sonra fakihler imam imam unvanını almışlar. Dolayısıyla 1979 İran devriminden sonra Hümeniye dini otoritelerini daima imam olarak adlandıran Arap şehirlerin uygulaması izlenerek hmm. imam ünvanı verilmiştir. Hmm. Bu önemli. Bir de Kuzey Amerika'dan örnek vermiş. Kuzey Amerika'da resmi imamlık olmadığından farklı İslami merkezlerle bağlantılı kişiler, liderlere genellikle topluluktaki dini konumlarını göstermek için İmam yani kullanmışlardır. evet. Orada Müslümanların e, imamlarına, kişi, evet, verilen, önde gelen kişilere he. imam deniliyor. Bir de başka Amerika'ya gitmiş imam diye anılan başka bir zat daha var. Evet, ee, Fetullah Gülen, evet. Evet, ona da imam deniliyor. Hatta imamın ordusu vesaire bir ha, evet, kitap, kitap da var. var çok doğru. Ee, i̇mam zade diye bir şey var. Bu Şii bir imamın erkek evladının türbesine. Ee, Şiiler arasında Hz. Peygamber'in ehli beytine olan e, sevginin ilanı için e, bu saygı unvanı Kullanılıyor. Evet, Aslında Kerem'ciğim sen bunları Twitter'da birkaç önemli olanını çünkü böyle söyleyince bir uçuyor gidiyor. Benden uçup gidiyorlar yani. Bir de senin bana pasladığın bir kaynak vardı. Evet, ona da bakalım istersen. Türk Edebiyat Tarihi Atilla Özkırımlı'nın. Evet, oradan ufak alıntılar yapacağım. Şimdi bu 12 imama dair tabii Alevi Bektaşi kültünde değişlerde çok imam sözcüğü geçiyor. Bir iki tane değiş okuyayım önce. Zamanımız az kaldı Aha. çünkü. Ondan sonra da biraz bilgi. Efendim Hatayi'den okuyorum. Malumşah İsmail'in Mahlası. Firdevs güllerinden misin, imam kullarından mısın, Ali oğlundan mısın, gitme kardeş Keremeyle mesela. Başka bir alıntı okuyalım. Yürüyüş eyledi urum üstüne, Ali nesni güzel imam geliyor. İnip temenna eyledim destine, Ali nesni güzel imam geliyor. O da Pir Sultan Abdal'dan. Bir de Teslim Abdal'dan okuyalım. Muhammed Ali'nin nurun görmeye, 12 imamın yolun sorma, erenlerin divanında durma, 12 erkandan rehber isterler demiş teslim aptal. Biraz da bilgi verelim Atilla Türkiye'de Türk Edebiyatı tarihinden. İmamın bildiğimiz anlamı dışında da bir takım e, eklemeler var. Bir kere İslami bilimlerde en üstün bilginlere verilen isim. Hı hı. Şiilere göre de Hazreti Muhammed'den sonra Müslümanların başına geçmesi gereken Ali ve onun soyundan gelenler de imam diye kabul ediliyor. E, Şii batıni inançlı şairler imam sözcüğünü özellikle bu anlamıyla kullanıyorlar. Ee, onun dışında 12 imamla ilgili bir e, iki paylaşım. Gene Şii mezhebinden Caferilik'te bu senin bahsettiğin e, imamiye ve İsna Aşeri'ye ...ile batıni inançlarını... ...benimseyenlerin yanı sıra... ...bütün Alevi ve Bektaşilerde de... ...12 imam kabul ediliyor... ...Alevi Bektaşi şiirinde zaten... ...bu anlamda 12 imamın... ...bu örnekler de zaten verdiğin örneklerdi... Evet yani bu buna örnek, örneklerdi... ...bir tane daha vererek... ...tamamlayayım aslında o zaman örnek... Hı hı. Ee, ...burada da... ...Kul Himmet'ten geliyor... ...Nur'dan kuşak kuşattılar... ...belime, Hak Muhammed... ...Ali geldi dilime... İndim gittim 12 imam yoluna. E, imamlar didarın görmeye diye bitiyor. Evet. Kul himmetten mi Evet, kul himmetten de. Evet, Böylece Böylece de imam programını da bitirmiş olduk. <gülüyor> <gülüyor> evet, yanlışlık eksiklik olmadan umarım. Ee, ee, sevgili dinleyiciler 94.9 açık radyoda eee güreş. Hoşça kalın der. İyi haftalar. Iyi haftalar.